Ağzı <gülüyor> billahi minneşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ve men sarı ala nehcihi ve men ittebahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Kaçıncı soruya vardık? 67. 67. Evet. evet. evet. Mehmet abi 67. sorudan inşallah. <gülüyor> Soru 67'de. İstiva meselesi hakkında Selef-i Salihin arasında dinde, dinde iman önder kabul edilenler ne söylemişlerdir? Şimdi hatırlayacak olursanız önceki hafta Kur'an'dan sonra sünnetten delilleri arz ettik ve dedik ki bu Kur'an ve sünnetteki deliller nasıl anlaşılır istiva ile alakalı Rahman otur'a oturdu. Bu bir anlayış. Adamın bir tanesi akıllıdır çıkar der ki bize Kur'an metindir. Herkes metinden istediğini anlar. Öyle değil mi? ben şimdi şuraya bir sayfalık bir metin yazsam, baştan abiye versem, buradaki bütün abiler tek tek okusalar, sonra herkese sorsak, sen ne anladın? Abi bir yorum yapar, abi bir yorum yapar, öteki abi bir yorum yapar. Metin olunca her yere çekilebilir. Adam bize der ki bu doğru, bu anlayışın doğru olduğunu nereden bileceğiz der. Ben de böyle anlıyorum. Biz her zaman ne diyoruz? Selefin anlayışı, sahabenin anlayışı, sahabenin anlayışı. O yüzden üçüncü delillendirme metodu ne? Sahabenin bu meseleyi nasıl anlaması meselesi. Yani burada rivayetleri getirecek. Sahabe nasıl anladı bu ayet ve hadisleri inşallah? Buyur. Cevap Hepsinin rah, rahimehumullah e, itifakla söyledikleri şudur. İstiva bilinmez bir şey değildir. Nasıl ise akılla bilinmez. Ona iman etmek farzdır. Onun nasılına dair, dair soru sormak bidattır. Ee, risalet Allah, Allah'tandır. Tebliğ görevi Resul'e Resul aittir. Bize düşen ise tasdik etmek ve teslimiyetle karşılamaktır. Şimdi bu, bu söz daha önce İmam Malik'ten naklettiğimiz bir, bir söz değil mi? El-istiva malumun. İstiva bilinen bir şey. Vel-keyfiyeti meçhulun. Nasıllığı meçhul bilinmeyen bir şey. Vel-imânü bihi vacibun, Buna iman etmek vacip. Ve sualü anhu bidatun Hakkında soru sormak bidattır. Bunu her Müslüman ezberlemiş olması lazım. Yani Dört cümle isim sıfat meselesinde özellikle istiva meselesinde ehli Sünnet'in nasıl inandığını ortaya koyan bir söz. Bu söz İmam Mali'ye nispet ediliyor bir. Mali'nin hocası Rabia var ona nispet ediliyor iki. Bir de müminlerin annesi Ümmü Seleme'ye nispet ediliyor bu söz. Daha çok Malik'ten meşhur olmuş. İnsanlar hep bu sözü Malik'ten rivayet ediyorlar. İhtimaldir ki Ümmü Seleme annemize istiva sorulmuş o böyle yanıtlamıştır. Malin hocası Rabia böyle işitmiştir sahabeden Malik de Rabia hocası olduğu için Rabia'nın sözünü nakletmiştir yani dolayısıyla Ümmü Seleme'nin sözünü nakletmiştir. Rivayetler arasında bu sözün üç tane kişiye nispet edilmesinde bir çelişki yoktur. Burası anlaşıldı inşallah. Raviler karıştırmış olabilirler. Malik bu sözü söylemiştir başına demiştir belki Ümmü Seleme dedi insanlar unutmuştur. Malik'ten bunu şöhrete kavuşturmuşlardır belki o yüzden bu rivayetler arasında bir çelişki söz konusu değildir. Peki e, istiva malum bilinen bir şey. Kefiyeti meçhul dedik. Kefiyetini nereye havale ediyoruz? Alemler Rabbi Allah subhanahu teala. Biri dese ki bize İmam Nevevi gibi İbni Hacer gibi alimler de zaten e, Allah'ın el gibi istiva gibi sıfatlarını kabul ediyorlar ama manasını tevil ediyorlar. Manası hakkında yorum yapıyorlar. E biz de diyoruz ki keyfiyeti Allah'a havale edilir. Peki aramızda fark nedir dese bir adam. Ki Şehristani El Milal ve Nihal kitabında e, Selefilerle Mufavvida fırkasını yani Mufavvida olanlar İbni Hacer İmam Nevi gibi insanlardır. Manasını Allah'a havale edenlerdir. Bunlar arasında Şehristani bunları aynı bapta zikretmiş. İsim sıfatta fırkalar demiş işte ehli sünnet ile şeyleri siz söyleyin adın mufazıdaları aynı bapta zikretmiş. Adam da der ki fark ne? Temel fark şu. Biz keyfiyetini Allah'a havale ediyoruz. Onlar manasını Allah havale ediyorlar. Ne demek bu yani? Yani Allah el sahibidir. El bildiğimiz şeydir. Eldir yani. Ama keyfiyeti Allah'a havale edilmiştir. Onlar diyorlar ki eli kabul ediyoruz. Elin manası kudretli olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Onlar nereye havale ediyorlar? Manasını. Zaten keyfiyetini konuşmuyorlar. Anlaşıldı mı burası? Biz keyfiyetini havale ediyoruz. Mufavvidalar, tevfid yapan insanlar nereye havale ediyorlar? Manasını havale ediyorlar. Allah'ın eli vardır. El bilinen bir şeydir. Keyfiyetini biz bilmiyoruz. Yoksa manası el olmayabilir demiyoruz. Manası eldir. Hakiki manadadır. Allah el sahibidir. Ama elin nasıllığı o alemlerin Rabbinin katındadır. Hiçbirimiz bunu bilemez. Bu nedenledir ki ehli sünnetle bu gibi tevil eden insanlar, alimler arasında böyle ince ufak bir e, fark mevcuttur inşallah. Evet. Selefi Salih'in e, isim ve sıfat ile ilgili ayet ve hadislerin tamamı hakkında söyledikleri budur. Şimdi bu sadece sahabeden rivayet edilen tek görüş değil. Bununla alakalı hani istivanın e, yukarıda olmak, en üstte olmak e, manasına geldiğini e, yorumlayan yukarı çıkmak manasına geldiği şeklinde yorumlan birçok hadis var. Mesela Musannef İbni Ebi Şeybe'de yer alan İbni Ebi Şeybe'nin sahih senetle rivayet ettiği bir rivayet hadis var. O hadiste şu. Peygamber sallallahu aleyhi ve ölüm geldiği zaman Aleyhissalatu İnsanlar tabi şüphe, Ömer gibi koca sahabeler bile şüpheye düşmüşler yani. Peygamber nasıl ölür? <gülüyor> İnsanlar bu halini görünce Hz. Ebubekir radıyallahu anh'u kalkıyor ve hutbe veriyor. Ve hutbesinde diyor ki Ya eyyuhannes in kuntum te'abudûne Muhammeden fe innehu mat Eğer Muhammed'e ibadet ediyorsanız Ve ilâhukum Muhammed İlahınız Muhammedse, sallallahu aleyhi ve sellem o ölmüştür diyor. in ee, kuntum, Eğer şöyle iseniz ilâhekum اَلَّذ۪ي فِي السَّمَاءِ فَوْقَ السَّمَاءِ İlahınız gö göğün üzerinde olansa diyor başka rivayetlerde فَوْقَ arşi diye geliyor arşın üzerinde olan ilahınızsa o ölmez o diridir diyor Ebu Bekir. Yani istivayı hangi manada almış? Yükselmek yukarı çıkmak en üstte olmak manasında Ebubekir Bekir anhu anlamıştır başka bir rivayet Abdurrazak'ın Musannef'inde rivayet ettiği diğer sahip ve sünan sahiplerinin rivayet ettiği başka bir rivayette Hazreti Ömer'in rivayetidir Ömer radiyallahu anhu bir gün bir tane kadını görüyor geçerken diyor ki bu öyle bir kadındır ki yedi kat göğün üzerinde arşın üstünde Allah onun şikayetini duyup onun şikayeti üzerine hüküm indirmiştir diyor Allah'ı orada nasıl vasf ediyor? İstivayı hangi manada anlıyor Ömer radıyallahu anhu? En üstü olmak, yükseğe çıkmak, oturmak manasında fehm ediyor. Ben belki geçen hafta zikrettim diye hatırlıyorum. Yanılıyor olabilirim. İbnül Kayyum İçtimacı Uşur İslami adlı kitabından bahsetmiştim. Orada lugat bakımından tabinin büyük sahabenin ve etba tabinin lugat alimlerinin isimlerini zikrediyor. İbnül Kayyum ve lughat alimleri istiva kelimesini sa'ade diye tefsir ediyorlar. Sa'ade Arapça çıkmak demek. Yükselmek, oturmak manasına gelir. Arapça da bu manaya gelir. Sahabenin, tabinin ve etbaat tabinin bütün büyük lughat alimleri bütün büyük lughat alimleri istivayı bu manada anlamıştır. Bakın e, hadiste Bukhari emiril müminin fil hadis lakabına sahiptir. Hadiste müminlerin emiri bu ne demektir? Onun hadis dediği hadis, hadis değil dediği de hadis değildir demektir. Yani o artık son noktadır o ilimde, hadis ilminde. Usülde Ahmed'in de ifade ettiği gibi İmam Şafi'dir. Allah'ın arzında birinden usul alacaksanız Şafi'den alın diyor. Çünkü ilk zaten usülü fıkıh ilmini yazan kimdir? İmam Şafi Rahimeullah'tır. Başka buna benzer birçok ilim vardır. Mesela Lugat ilmi sibevehtir. Yani insanlar sibeveh eğer lügatla bir kaide getirdiyse, Arapça dilinde bir tane kural getirdi ise onun üstüne konuşmamışlar. Çünkü sibeveh son nokta artık. Ondan daha çok o meseleyi bilen adam yok. Bu neden nedir ki? Sahabe tabi'nin ve etbaat tabi dönemindeki lügat alimlerinin bu kelimeyi böyle tefsir etmesi zaten işi baştan bitirmiştir. E sahabe de bu meseleyi böyle anlamıştır. Ebu Bekir ile Ömer'in sözlerini de rivayet ettik. Onlar bu meseleyi böyle anladılar. Onlar da icma ile İbni Temi'ye nakledi bu icmayı. Bu ümmetin en alimidir. ikisi. Diyor ki icma vardır ümmet arasında. Ebu Bekir Ömer bu ümmetin en alimleridir diyor. Sahabe arasında. Yaşları büyük olmasına rağmen Abdullah İbni Mesud Abdullah İbni Ömer ve Abdullah İbni Abbas ilimde tanınmalarına rağmen Ebu Bekir ile Ömer'in alimliğine icma naklediyor. Peki bir adam dese ki madem öyle niye bu üçü alim biliniyor da bunlar öyle bilinmiyor? Çünkü bunlar Peygamber Sasa'nın vefatından sonra büyük halifelerin vefatından sonra medrese kurup o medreselerde talebeler yetiştirdikleri için bunların isimleri gelmiş. Yoksa Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu Ömer radıyallahu anhu onlardan <gülüyor> ilimde aşağı kalır yanları yoktu. Delil mi istiyorsunuz? İbni Abbas'ı Şura'ya sokan kimdir? Hazreti Ömer'dir değil mi? İnsanlar biz de çocuklarımızı getirelim. Çünkü Şura'ya aldığında 13 yaşında. Diyorlar biz de çocuklarımızı getirelim. Eğer çocuklar geliyorsa İslam Devleti'nin şurasına. Orada Hazreti Ömer soru soruyor. Diyor ki Nasır Suresini okuyor değil mi? İdracı'a Nasrullahi vel Fethi. Fetih Suresini. Şey, Nasır Suresini, Yardım Suresini. İşte yardım geldiği zaman fetih gelecektir. Ayetlerini okuyor. Bunun hakkında ne biliyorsunuz diye soruyor. Kimse cevaplayamıyor. Kim cevaplıyor bir tek İbn Abbas cevaplıyor. Ama orada dikkat edilmesi gereken yer Ömer zaten biliyor. Ömer milletin bilgisini sınıyor orada. Niye? Nebi sallamü aleyhi diyor ki: "Dahaltu ana ve Bakr. <gülüyor> ben ve i̇şte Ebubekr ve Ömer girdik. Kharaçtu ma Ebubekrin ve Omerin. İşte Ebubekirle Ömerle çıktık. Nereye gittiyse yanında kim var?" Ebu Bekir var, Ömer var. Çünkü bunlar yaş itibariyle hem kemaliyet sahibi insanlar hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk talebeliğini yapmış insanlar bunlar. Ve aleyhissalatü o yüzden daha yaşıyorken Hazreti Ebu Bekir ne yaptı? Namazda imamlığa geçirdi. Bukhar müslim ittifak ettiği hadiste. Ve <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelip safa durduğunda insanlar Ebu Bekir'i uyardılar. Ebu Bekir önce iltifat etmedi. Sonra e, şu eli, ele çarpma ses hareketi, tasvih deniyor buna. Bu arttığı zaman Ebubekir Bekir döndü baktı ki peygamber gelmiş Aleyhisselatü Vesselam. Orada peygamber sasam ona kalmasını işaret etti. Yerinde kal namaza devam et deyince Ebu Bekir Allah'ın peygamberine namaz kıldırmak gibi bir Allah'ın ikramıyla Sübhane ve Teala karşılaştığı için namazın içerisinde ellerini kaldırdı ve Allah'a hamd etmeye başladı. O yüzden namazda el kaldırıp dua etmenin meşruiyeti de bu hadisten zaten delil almış alimler. Devam. Biz ona inandık. Hepsi Rabbimiz nezlindedir. Allah'a iman ettik. Sen de bizim şüphesiz Müslümanlar olduğumuza şahit ol. Yani biz burada müminlerin şeyini anlatıyor. <gülüyor> yani, tamam öğrendik. Allah'ın eli var. Allah'ın ayağı var. O her noksan sıfatlı adam Yarattığı hiçbir şeye benzemez. Onun misali yoktur. Benzeri yoktur. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Taala bu sıfatlara sahiptir ama nasıllığını düşünüp biz yorum Yapmıyoruz, nasıl düşünüp kafamızı yormuyoruz. Biz ne diyoruz? Müminlerin de dinliyoruz. Hepsi Rabbimizin katındandır. Biz bunlara iman ettik. nasıllığı keyfiyetine oralara dalmıyoruz. Rabbimiz böyle dediyse, Rabbimiz kendini böyle vasfettiyse biz Allah'ı Allah'tan daha iyi bilmiyoruz. Subhanahu ve Teala. Allah biliyordu kendisi için el kullandığında, yüz kullandığında insanlar bu kadar ihtilafı düşecekler. Doğru mu? Ama kullandığı Rabbimiz Allah yudillü bihi kethiran ve yehdi bihi kethiran bir çoğunu bununla saptırır, birçoğunda Allah ta'ala hidayet eder. Allah bizi hidayet ettiği kullarından kız. Allah Devam. <gülüyor> <gülüyor> Soru 68. Kahru galabe anlamındaki ulu yükseklik ve yüceliğin kitaptan delili nedir? Hı. Cevap: Bunun delilleri pek çoktur. O kulların üstünde kahir kahir olandır. Bu buyruk hem kahru galabe anlamında hem de yukarıda oluş oluş anlam, anlamında uluğu içermektedir. Yani yüksekliği ifade eder diyor. Ulu dediği yükseklik, üstte olmak. Şimdi üstünlük deyince sizin içerisine ne yüklediğiniz önemlidir üstünlük kelimesinin. Ben güç sahibimdir, param vardır, yani mülküm vardır benim. Adamlarım vardır, sultan vardır, silahım vardır, gücüm vardır. Bu da bir üstünlüktür öyle değil mi? Veya ben diğer insanlara göre daha eli yüzü düzgün, daha hani e, erkek için söylenen yakışıklı, kadın için söylenen güzel daha güzelimdir. Bu noktada neyimdir? Gene bir üstünlüğüm vardır insanlara. Veya daha akıllıyımdır. Bunun bir üstünlük sebebidir. Veya herkesten yukarıda oturuyorumdur. Milletin oturduğu seviyenin üstünde. Bu da bir üstünlüktür. Ha Biri çıkıp diyebilir ki Allah'ın bu üstünlük sıfatları yön itibariyle değil sadece güç itibariyledir der. Evet güç itibariyle olması noktasında az önce okuduğu ayet var. Yukarıda olmasıyla ilgili Diğer ayetler var. Onları bir önceki derste zaten yanlış hatırlamıyorsam getirmişti. Bir önceki derste bu üç manayı da tek tek uzun uzun izah etmişti. O yüzden Allah subhanahu wa hem gücüyle kullarına karşı üstündür. Hem her şeyin üzerinde olmasıyla üstündür. Çünkü Rabbin üzerinde bir şey olmaz aşağı. Rab yarattığı her şeyden ayrıdır. Selef buna böyle inanmıştır. Bütün selefin yazdığı itikat kitaplarında e, Allah subhanehu ve teala Bainun min ifadesini kullanmışlardır. Allah yarattıklarından bâindir. Bâin Arapça Sibih. bunun bundan ayrı olmasıdır. Bunun bundan ayrı olmasıdır. Ama bu sadece bir şey siz söyleyin adını. Teşbih. Ya haşa bunun da sınırı var, bunun da sınırı var. Çünkü iki mahluk burada. Haşa Allah bundan münezzehtir Subhanahu ve teala. Ama Allah yarattığın içerisinde olmaz. O yüzden Allah her yerdedir diyen insanlar Allah mahlukatın içerisine sokmaya çalışan kafirler. Tabi bu sözleriyle bunu kastetmiyor. Bizim halkımız genelde Allah her yerdedir derken neyi kastediyorlar? İlmiyle her yerdedir. Öyle değil mi? İnsanlar genel itibariyle bunu kastediyorlar. Ancak cehmiler ve mutezileler bu sözü ilk söylediklerinde hangi kasıtla söylemişler? Zatıyla her yerde olduğunu söylemişler. O yüzden selef bu manada bu sözü telaffuz eden cehmi ve mutezilere tekfir etmişlerdir. Devam. O bundan münezzehtir. O Allah'tır, birdir. Kahar olan her şey hükmünü geçirendir. Bugün mülk kimindir? <gülüyor> bir, ve tek, bir ve tek kahhar emir ve iradesine karşı konulamayan Allah'ındır. In, Allah De ki ben ancak bir uyarıcıyım. Bir tek kahhar hükmünü her şeye rağmen dilediği gibi yerine getiren Allah'tan başka hak ilah yoktur. ''Hareket eden ne, ne kadar canlı varsa hepsinin alnından tutan O'dur. On, onlardan dilediği gibi tasarrufta bulunan, mutlak, malik ve kadir olan, onu yöneten ve yaşatan O'dur. Evet. Ey cin ve insan topluluk, toplulukları, eğer gökler, göklerle yerin bucaklarından kaçmaya gücünüz yetiyorsa kaçın. Ama buna dair bir güç ve imkanınız olmadıkça kaçamazsınız ki...'' Ve bunun dışında başka ayet-i kerimeler. Evet, hepsi Allah'ın kullarına karşı kahru galebe. Yani onlara karşı galip olduğunu göstermektedir. Allah emrinde galiptir. Yusuf Suresi'nde söylediği gibi Vallahu galibun ala emri velakinne ektaran nesi la ya'lemun. Allah emrinde galiptir ama insanlar çoğu bilmezler. Allah Subhanahu <gülüyor> ve Taala Yusuf'a rüya gösterdi. Yusuf babasına anlattı rüyayı. Dedi ki: "Ya Rabbi, şey ey babacım ben rüya gördüm. Rüya'da şu kadar yıldız, 11 tane yıldız, güneş, ay bana secde ediyorlardı." dedi. Ee, Yakup Aleyhisselam çocuğunu olan şefkatinden onu koruma isteğinden dolayı dedi ki oğlum bu rüyanı kimseye anlatma özellikle kardeşlerini söyledi sakın e, ihvatike kardeşlerine bu meseleyi anlatma dedi. Allah emrinde galip olduğu için Yusuf gaflete geldi kardeşlerini anlatalım. Kardeşleri de Yusuf'u kıskandılar. Ee, kalktılar Yusuf'un babasına olan bu yakınlığından onu uzaklaştırmak için bir tuzak kurup onu kuyuya attılar. Amaçları öldürmekti. O kuyuda zaten belli bir müddet açlıktan belli bir müddet sonra öleceğini biliyorlardı. Ama Allah emrinde galiptir. Allah emrinde galip olduğu için Yusuf'u o kuyudan çıkartmıştır. Daha sonra Yusuf köle olarak o kervana katılıp gidip Aziz'in satın almasıyla karşı karşıya kalmıştır. Allah emrinden galip olduğu için Yusuf saraya kadar ulaşmıştır. Devletin merkezine kadar. Yani o dönemdeki en kafada olan insanlara yakınlık derecesiyle yakın olmuştur. Dünyevi ilişkiler babından yoksa yönetimin içerisine girmesi değil haşa. Daha sonra Züleyha onu rivayetlerde geliyor Züleyha ismi. Yani Aziz'in karısı. Onu zinaya çağırmış, iftira etmiş ve Yusuf hapse düşmüş. Ama Allah emrinden galip olduğu için Allah üsbana ve Teala e, yöneticiyi değiştirmiş. Bazı devlette olaylar gerçekleşmiş ve Yusuf hapisten çıkmak ile karşı karşıya kalmış. Neyle? Hükümdarın gördüğü rüyayla. E, adamın bir tanesi çıkıyor, ona diyor ki Rabbine söyle ben beni hatırlat, beni çıkarsın buradan, ben suçsuzum diye. Orada adama söylüyor, Allah da onu unutturuyor. Allah emrinde galip olandır, Yusuf'un birkaç sene daha hapiste kalması gerekiyormuş. Allah emrinde çünkü galiptir sonra Allah subhanahu teala oradan da çıkartıyor Allah emrinde galip kıssanın başından sonuna kadar tek tek bakın her bir merhaleye insanlar bir şey istiyorlar Allah'ın peygamberi bir şey istiyor e, Aleyhisselam. Allah subhanahu teala'nın ama dilediğinden başkası olmuyor çünkü Allah emrinde galiptir Allah bizi kahrı altına almıştır biz şu anda bugün buraya Allah'ın emriyle toplandık Allah bize neyi diliyorsa biz oraya gidiyoruz yani Allah subhanehu ve teala bizi hayrı dilese biz hayrı ulaşırız. Bize şerri dilese biz şerre ulaşırız. Allah'ın dilemesinin önüne de hiç kimsenin dilemesi geçemez. Bu neden nedir ki insanların çoğu da bunu bilmezler. Bu kafirlerin dünyada kazandıkları mallar, çocuklar, güç karşılığında kendilerini galip hissetmelerinin misali şuna benzer. Düşünün ki bir lig var. Bu aslında tağutu futbol biliyorsunuz. Futbol takımları putları bunları tapıyorlar onlara. Bir takım var, 3-5 hafta arda arda galip gelmiş, ondan seviniyor, kendini galip olduğunu zannediyor. Halbuki asıl galip kimdir? Sene sonunda o puan cetvelinde en tepede birinci bitiren insandır. Galip olan onlardır, onlar şampiyon olmuşlar, birinci gelmişler. Allah subhanahu kıyamet günü bütün insanlara, bütün yarattıklarına hükmünü geçireceği zaman işte gerçek galibiyet orta ortaya çıkacaktır. Dünyada bazen Allah bunu Müslümanlara verip göstermiştir. Bazen de Müslümanlardan almıştır bu nimeti kendi elleriyle kazandıkları günahlarından dolayı. Ama bu vakanın dünyada böyle olması Allah'ın emrinde haşa mağlup olduğunu göstermez haşa. Subhanavetâlâ. Soru 69. Evet. Sünnetten sünnetten buna dair deliller nelerdir? Hı. Cevap: Sünnetten buna dair deliller de pek çoktur. Örnek olmak üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şu buyruklarını kaydedelim. Anlımdan yakaladığın hareket eden her bir canlının şerrinden sana sığınırım. <gülüyor> Allah'ım, şüphesiz şüphesiz ki, şüphesiz ki ben senin kulunum, senin kulların olan bir anne ve babanın evladıyım. Allah'ım, anım senin elindedir. Bende istediğin şekilde tasarruf sahibisin. Hükmün hakkında aynen geçerlidir. Hakkımda verdin hüküm adaletin adalettir. Evet, orada meşhur bir hadistir bu. Hıslın Müslüm'de ne duası diye geçiyor bu zikreti Kederi olan, okuyacağı, üzüntüsü olan, okuyacağı duadır diyor. Resulullah ve Vesselam bu hadisi öğretiyor sahabeye. Diyor ki, ''Nasiyeti bir yedik, mâ din ''Benim perçemim senin elindedir, yani sen nereye götürürsen ben oraya gelirim.'' diyor. Ma'den fiyye hukmuk senin hükmün bende geçmiştir. Yani ben senin hükmünün önüne geçemem. Yani kaderinin önüne geçemem. <gülüyor> Sen bana bir kader yazdın. Bu da Allah'ın ne subhanahu bana وتعالى'nın gizli bir ilmidir kader. Her zaman ifade ediyoruz. Adlun fiyye kadauk. Kelimelerin yüceliğine bakın. Sen bana kader yazdın ama kader meselesine girince insan hep ne yapar? Suçu kadere atar kendi yaptığı işledikleri şeyi. Peygamber ne diyor? Adlun fiye kadauk. Bana hükmettiğin şey cehennem azabı bile olsa. Çünkü hadisler var değil mi? Allah e, alimlerin görüşleri var. Allah Subhanahu Teala bütün yarattıklarını azap etse gene kimseye zulmetmiş olmaz. Niye? Herkese yaptığı yaptıklarının karşılığını vermiş olur. Çünkü eğer Allah herkese misliyle yaptığının karşılığını verseydi iyi veya kötü fark etmez. Kimse cennete giremezdi. Cennete giren ancak Allah'ın rahmetiyle girer. Bununla alakalı hadisler mevcuttur. Adam bir tanesi yüzlerce sene ibadet etmiş. Sonra Allah'ın huzuruna çıkmış. Bir adaya kapanmış. Ruhbanlık yapıyor. Demiş neyle hesaba çekeyim Allah subhanahu aleyhi ve sellem? Demiş amel bir ameli yarabbim. Amelimle beni çek. Allah tabi subhanahu aleyhi ve Teala verdiği nimetlerin karşılığını <gülüyor> şey yapıyor. Misliyle karşılık veriyor ya. Daha Allah'ın verdiği göz ve sağlık nimetinin şeyini eda edemiyor, hakkını eda edemiyor. O yaptığı yüzlerce senelik ibadet, sonra bir rahmetik ya Rabbi, bir rahmetik diyor. Rahmetinle muamele ya Rabbi, rahmetinle. Ondan sonra Allah onu cennete koyuyor rahmetine. O yüzden hiçbirimizin yaptığı ibadet, hiçbirimizin tuttuğu oruçlar, kıldığı namazlar cennete girmesi için müjderret olarak yeterli değildir. O yüzden Resulullah aleyhissalatu vesselam e, hadiste ne diyor? diyorlar Yarusla sen de mi ameli, amelinle cennete giremezsin. Ali Seyyid Resem diyor evet bela tabii ki ben de giremem. İlla diyor ancak diyor Allah'ın beni rahmetine daldırması müstesnadır diyor. Allah'ın beni rahmet havuzuna, rahmet deryasına daldırması bundan müstesnadır. Allah bize rahmet etmeden o rahmetin içerisinde daldırmadan Sübhanhu Teala biz cennete giremez. Bu yüzden hadiste dedi ki Adlun fiye qadauk benim hakkında hükmettiğin şey cehennem bile olsa sen kaderime bunu da yazsan sen adalet sahibi olarak bunu yaptın diyor. Allahu Akbar. Allum fiye kaza. Es'eluke bi kulli ismihu velek. Senin olan her isminle senden istiyorum. Semmeyte bihi nefsek. İşte nefsini isimlendirdiğin isimlerle bunlar Kur'an ve Sünnette sabit olan isimler. Ev alem tahu min halqik ya da yarattıklarından birine ee, öğrettiğin isimlerinden bir tanesiyle. <gülüyor> ya da gayb ilminde yanında sakladığın hiç kimseye bildirmediğin isimleri ki Allah'ın böyle isimleri vardır. Allah subhanahu wa ta'ala'nın böyle isimleri vardır. Şurada bir yanlış anlaşılma var. Onu izah edelim yeri gelmişken. Allah subhanahu wa ta'ala'nın ismü azamı gayb ilminde yanında sakladığı isimlerinden değildir. Allah'ın doğrusunu bilendir. Çünkü gayb ilminde sakladığı sadece ona kaz. Hiçbir mahluka bildirmemiş. Ne bir meleğe, ne bir peygambere, ne de bir insanla, insan topluluğunu. Hiçbirine bildirmemiş. i̇sm Adam Azam ise gizli olan, insanlara aslında bildirilmiş olan isimlerden birkaç tanesi. Bununla alakalı rivayetler var, hadisler var. Birinde diyor Rahman ve Rahim ismidir. Birinde diyor Rahman, Rahim, Hay, Kayyum isimleridir. Bunlar i̇sm Adamdır. Azam'dır. <gülüyor> Kim bunlarla Allah'a dua etse Allah onların duasını kabul eder diyor. İsmül Azam ile kim Allah'a dua etse, Allah'ın en yüce ismi, İsmül Azam demek en yüce isim demek. Kim bununla Allah subhanahu aleyhi ve istese Allah duasına icabet eder. Allah en doğrusunu bilen de İsmül Azam'ın ne olduğu noktasında. Devam. Şüphesiz ki sen hükmedersin ama sana hükmedilmez. Şüphesiz ki senin dost edindiğin asla zelil olmaz senin düşmanlık ettiğinde asla aziz olmaz. Ve buna benzer daha başka hadis-i şerifler. Yani izzet, zelillik, yücelik hepsi Allah'ın kaderinde. Hiç kimse Allah'ın kaderinin önüne geçemez. Bu da dediğimiz gibi Allah'ın kulları neyi altına almasıdır? Kahru galebe altına almasıdır. Evet. Allah Soru... rahmetiyle kurtarsın bizi. Soru 70. Şanının yüceliği anlamındaki ulub-un delili, delili nedir? Evet, şanının yüceliği dediğimiz şey insanların örfünde malum olandır. Bir adam vardır mesela insanlar arasında, meşhurdur, tanınan bir adamdır. Herkes onu tanıyordur. Diyorlar ya, şanı şöhrede <gülüyor> var. Yani Allah subhane <gülüyor> da ateist kavim haricinde her bir kavmin tazim ettiği, her bir kavmin inandığı, varlık olması, âlimleri yarat, yoktan var eden tek ilah olması hasebiyle Şanı yücedir. Bu manada da Allah üstündür. Üstünlüğün diğer bir manası da budur. Allah subhanahu her kavim tarafından tazim edilmiştir. Ta ki Budistler bile. Budistler Nirvana'dan Buda'ya varacaklarını. Buda'dan da büyük güce varacaklarını o büyük güçte yok olacaklarını söylüyorlar. Biz Allah subhanahu iman ediyoruz. Rabbimizin bütün isimlerini alan genel ismin Allah subhanahu olduğuna inanıyoruz. Onlar Allah demiyorlar büyük güç diyorlar. Budistler. Ama Budistler bile her şeyi yoktan var eden, her şeyi sultası altına alan tek bir gücün olduğuna inanıyorlar. O da Allah subhanahu teala. Baktığınız zaman işte Yahudi ve Hristiyanlar zaten Allah subhanahu teala'nın <gülüyor> varlığını kabul ediyorlar. Geçmiş peygamberleri tasdik etmişler belli bir kısmını. Yani kime bakarsanız bakın Allah subhanahu teala yüceltiyorlar. Bu da neyden kaynaklanıyor? Allah subhanahu teala'nın şanı itibariyle her şeyin üstünde olmasından kaynaklanıyor. Evet. Ve Allah Azze ve Celle'den gereken gerekenler nelerdir? Hı. Cevap. Bil ki şanının yüceliğini Yüce Allah el-Kuddus, el-Selam, el kebir, el el-Muteal ve bu manaya ihtiva eden isimlerinin kapsamı ve onun bütün kemal ve celal sıfatlarının gerek, gereklerini ifade eder o başkasına ait bir egemenlik ve tasarruf bulunmasından yahut egemenlik ve tasarrufun bir payına sahip olunmasından ona bir yardımcı bulunma, bulunmasından ona bir destek bulunmasından onun izni olmak sizin nezdinde bir şefaatçinin yahut da ona rağmen başkalarının himayesine alacak birisinin varlığından ehadiyeti itibariyle münezzehtir yani o, ehadiyeti tekliği yani malum o azameti, kibriyası, melekutu ve cebarutu itibariyle bütün bütün bu hususlarda kendisi ile münazığa münaz münaz edilebilecek yahut yarışacak birisinin bulunmasından ya da güçsüzlükten dolayı bir dost ve yardımcı edilmekten münezzehtir. Allah Teala her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. İnsan Allah Teala'nın gücü karşısında şu an boyu neymese bile Ölüm yaklaştığı andan itibaren tamamıyla onun gücüne teslim olmuştur. Ataistler dahil, komünistler dahil, kafirler, hangi kafir tayfayı aklınıza getirirseniz getirin, hepsi Allah subhanahu teala'nın gücü karşısında aslında boyun eğiyorlar. Nasıl mı eğiyorlar? İnsanın ölüm korkusu yaşaması Allah'ın azametindendir. Allah subhanahu teala'nın yüceliğine <gülüyor> Ölüm, Allah subhanahu teala'yla karşılaşmanın ilk adımıdır. Bundan Ölüm sekeratından ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öleceği zaman kimin dizindeydi? Ayşe'nin dizindeydi radıyallahu anha. Ayşe dizi kopacak şekilde bir baskı olduğunu söylüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken ölüm sekeratından Aliysa tösem bu kadar şiddetli geçmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölüm sekeratı böyle geçtiyse varın kendi halimizi düşünelim bize ve bundan da asla kaçamayacağız. İnsan ölümün sonuna kadar ölüme kadar hayatı boyunca hep kaçmıştır ölümden. Allah bunu ayette ifade eder. İşte bu senin öteden beri kaçtığın şeydir diyor mesela. İnsana ölüm geldiği anda. Niye insan bunu hatırlayı verdiği anda Rabbi ile karşılaşmayı aklına getiriyor ki bu fıtratta var. Allahu Teala insana verdiği fıtrat ya mümin bunu hatırlatıp kendi nefsine ibret alıyor, Rabbine yöneliyor, onu tazim ediyor. Ya da müşrik ve kafirler bunu gizleyip üstünü kapatıp unutmaya çalışıyorlar. Nasıl? Bugün milyonlar milyarlar harcıyorlar güzellik salonlarında. Niye biliyor musunuz? Şurada yüzünde iki tane kırışık çıkmış diye. Niye? Ölümü hatırlatıyormuş, hatırlatıyormuş o kırışık aynaya baktığında. Hatırlamak dahi istemiyor ölümü. Çünkü biliyor ki Rahman'la karşılaşacak. İnsan bunu biliyor. Allah'ın hükmüne boyun eğecek. O yüzden Allah emrinde galip olandır bugünkü oyalanması, bugün kafasına göre takılması, işte her istediğini nefsinin yapması, kurtuluş ve kaçış yolu değil. Kıyamet günü hepsi Allah'ın huzurunda saf saf dizilecekler subhanahu wa Bu anlamda Allah bütün kullarını üstündür. Bütün kullarını buna boyun eğdirmiştir. O yüzden Musa Allah subhanahu wa görmeyi talep ettiği zaman Allah ona ne demişti subhanahu wa Daha bak daha yerinde durursa beni göreceksin ya Musa dedi. Allah subhanahu wa azametinden daha paramparça olduğu Musa da ne oldu? Bayıldı. Yere kapandı, bayıldı. Allah edeceği zaman Allah subhanahu ve teâlânın sözünün yüceliğinden, üstünlüğünden, zatının üstünlüğünden dolayı bütün gök ehli bayılıp düşüyorlar. İlk kafayı kaldıran Cebrail. Yani ilk secdeden kalkan kim? O baygınlıktan ayılan Cebrail aleyhisselam. Niye bayılıyorlar? Peygamber Sasan vahiy geldiği zaman devenin ayakları kuma batıyor. Vahiyin ağırlığından vahiy geliyor çünkü. Basit bir iş değil ki. O yüzden diyor Allah, Allah'ın zikrinden kalplerinizin huşu duyup ürpermesinin vakti gelmedi mi diyor. Hadis suresinde soruyor kullarına. Yani Allah'ın ayetleri size okunduğunuzda gözlerinizin yaşarmasının vakti gelmedi mi? Allah bunu insanlara soruyor. Niye? Allah'ın sözü yani. Kim kalbinde ne kadar Rabbini tazim etmiş ise o kadar da Rabbinin ayetleri okunduğunda kalbi ürperir. Kim ne kadar Rabbini kalbinde tazim ediyor ise. Çünkü Allah en yücedir, en üstündür. Bunları böyle aynı kelimeler oku, okumak için yazmamış adamlar. Yaşayarak yazmışlar bunları yazan insanlar. Çünkü onlar ilim ehli alimler. Allah'ı hakkıyla takdir eden kim? Onlar. Çünkü Rablerini en iyi onlar tanıyorlar. Tabi onlar bile Allah'ın ayette ifade ettiği gibi hakka kadri. Allah hakkıyla takdir edemediler. O bilenler bile hakkıyla takdir edemediler. Varın siz onlar kadar bilemeyenleri düşünün yani. Allah hakkıyla onu e, te, tenzih edemesek dahi en azından salih bir kulun şükreden bir kulun yapacağı kadarıyla Allah'ı tenzih etmeyi bizlere nasip etsin. Evet. Samediyeti itibariyle eşinin Evladının, babasının, denginin ve benzerinin vurulmasından yüce ve münezzehtir. Hayatının, kayyumiyetinin ve kudretinin kemali itibariyle ölümden, uyuklamaktan, uykudan yorulmaktan, bitkinlikten yüce ve münezzehtir. Her biri noksanlıktır burada sayılan şeylerin. Allah üstünlüğü sebebiyle bunlardan münezzehtir. İlminin kemali itibariyle gafletten ve unutmaktan yerde yahut gökte onun ilminden zerre ağırlığınca bir şeyin dahi bilgisinin dışında kalmasından yüce ve münezzehtir. <gülüyor> Hikmetinin ve her türlü hamde layık oluşunun kemali itibariyle herhangi bir şeyi boşuna yaratmaktan, mahlukatı emirsiz ve nehi, nehisiz, başıboş terk etmekten, ölümden sonra dirilme, dir, dirilmeyerek amellerinin karşılıklarını vermekten yüce ve münezzehtir. Vermemekten yüce ve münezzehtir. Adaletinin kemali itibariyle herhangi bir kimseye zerre ağırlığınca zulmetmekten yahut da onun iyiliklerin herhangi bir karşılığını vermemekten yüce ve münezzehtir. Gani her şeyden yani ihtiyasızlığının kemali bakımından yemekten rızka ihtiyaç duymaktan <gülüyor> yahut da herhangi bir hususta kendisinden başka bir varlığa muhtaç olmaktan yüce ve münezzehtir. O gerek kendisinin kendi zatını, Gerekse de Resul'un kendisini vasf, vasfettiği bütün sıfat sıfatlarda tatilden ve temsilden yüce ve münezzehtir. Hamdi ile onu tesbih ve tenzih eder, ederiz. Aziz ve celildir, şanı yüce ve mübarektir. O uluiyetine, ilahlığına, rububiyetine, rablığına, esmaü'l-hüsnasına, husnası ve yüce sıfatlarına aykırı olan onlar onlarla bağdaşmen Her bir şeyden yüce yücedir, mukaddestir. Göklerde ve yerde en yüksek sıfatlar yalnız O'nundur. O azizdir, hakimdir. Bu hususta kitap ve sünnetten oluşan vahyin, <gülüyor> nasları, çokluğu ve yaygınlığı ile birlikte bilinen ve anlamları kavran kavranılan naslardır. Evet, burada her satırda Allah'ı övmek için yazmış. Subhanahu Teala. Yani Allah'tan daha çok övülmeyi seven yoktur. O yüzden Allah'ı bol bol övün. Elhamdülillah demek, hamd Allah'adır demektir, Subhanehu ve Teala. Subhanallah demek, onu her türlü noksanlıklardan tenciz etmek demektir. O yüzden Subhanallah ve bilhamd-i zikri, sünnette sabit olan zikir, zikirlerin en faziletlerindendir. Elhamdülillahi <gülüyor> temle'u'l-mizan. Elhamdülillah diyor, mizanı doldurur. Mizan biliyorsunuz. O günahların ve sevapların tartıldığı terazi. Bir Elhamdülillah kelimesi Koca bir mizanı dolduruyor. Ağır basıyor. Bunlar normalde dile hafif. Peygamberin ifade ettiği gibi hadiste aleyhissalatü vesselam. Bunlar dile hafiftir ama kıyamet günü ecir ve mükafat bakımından çok ağır olan şeylerdir. O yüzden Müslüman boş kaldığı anda genelde biz bundan gafiliz. Sürekli Allah subhanahu ölmek övmek ile meşgul olması lazım. İşteyken, oturuyorken, kardeşlerle bir aradayken eğer Hikmetli bir şekilde emri bil maruf nehy münker yapmayacaklarsa sürekli Allah'ı tesbih etmekle Allah'ı tenzih etmekle Sübhanu Teala güzellenin yapmaya gayret edebilirler. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namazı kıldığı zaman Ayşe <gülüyor> radıyallahu anha diyor ki ya Resulullah senin zaten günahların affedilmiş bağışlanmış. Niye bu kadar namaz kılıyorsun deyince efale akun abden şükura. Ben işte şükreden bir kul olmayayım mı dedi. Yani kişinin nafile yaptığı namaz, nafile yaptığı zikir Allah'a hakkıyla şükretmesinden kaynaklanan bir şeydir. O yüzden Müslüman tatavu olan yani nafile dediğimiz ibadetlerini ne kadar arttırırsa Bukhar'da rivayet edilen hadis ile muhatap olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kulum nafile ile bana öyle bir yaklaşır ki ben onun yürüyen ayağı, Tutan eli gören gözü işten kula olurum. <gülüyor> Alimler bunu nasıl tefsir ediyorlar? Yani Allah onun gören gözü olursa onu haramdan alıkoyar. Eğer yürüyen ayağı olursa ayağının harama gitmesinden Allah onu korur. Veya tutan eli olursa haramı tutmasından Allah subhanahu teala onu alıkoyar diyor. Bu neyle mümkündür? Nafile ibadetle mümkündür. O da bol bol Allah subhanahu ve teala'yı subhanallahi ve bihamdi diyerek tenzih etmekten geçer soru gelebilir. Adam diyebilir ki bize ya dille zikir herkes yapıyor. Ben de çoğu zaman zikir yapıyorum ama dilimde, kalbim, aklım başka yerde. İbnül Kaym'ın izahını getiririz biz de cevap olarak. İbnül Kaym diyor ki kul çoğu zaman dille başlar zikre. Aslında kalbi zikretmiyordur. Ama diyor belli bir müddet sonra diliyle zikrede, zikrede, zikrede, zikrede dilin zikri kalbe iner. Kalp zikretmeye başlar diyor. ''Kalp zikreder, o zaman dile oynamaz ama kalp hayran zikir halindedir.'' diyor. Yani insanın kalbini zikre başlatması için önce şu dilini ne yapması lazım? Allah'ın zikriyle, Allah'ı tenzih etmekle, onu övmekle yorması lazım. Peygamber vefat etmeden kısa bir süre önce aleyhissalatü vesselam sahabeyi neyi tavsiye ediyor? ''Sakın a sakın diliniz Allah'ın zikrinden, kur Allah zikrinden kurumasın.'' ''Sakın ha sakın diliniz Allah'ın zikrinden kurumasın.'' Çoğu zaman şeytan unutturuyor. Yani amel defterini doldurmamız lazım. Her gün vakit akıyor, ölüm yaklaşıyor. Yani düşünün ki bir kıssa vardır. Alimler bunu anlatırlar. Bir topluluk var. Bunlara deniyor ki bir mağaraya gireceğiz. O mağaradan çıkacağız. Ama o mağara içerisinde bize itaat edeceksiniz diyorlar. Bunlar da girerken söz veriyorlar ve mağaranın içerisine koca bir ordu giriyorlar başlarında komutanlarıyla beraber. Hiç ışık yok. İçeride ne var bilmiyorlar, görmüyorlar. Kayalık bir zeminde yürüyorlar. Sonra komutan diyor ki herkes diyor yerden kayaları alsın, ceplerine doldursun diyor. Birazdan çıkacağız diyor. Ama diyor bakalım kim ne kadar taş alabiliyor. Tabi orada kimisi çok umursamıyor. Nasıl olsa taş karanlık şey görmüyor diyor. Komutan görmüyor diyor. Kimisi işte itaat ediyor, alıyor. Doldurabildiği kadar dolduruyor. <gülüyor> Ve her biri şeye çıkıyorlar. Dışarı çıkıyorlar. Bir de bakıyorlar ki o kayalar altınmış. Altın mağarasına sokmuş onları. Dışarı çıktıklarında görüyorlar. Hepsi pişman oluyor. En çok alan adam bile pişman oluyor. Birazcık daha alsaydım diye. Biliyorsunuz dünya malının hani insan katındaki değerini. İnsan bir Uhud dağı kadar altını olsa bir Uhud dağı istiyor yani. O yüzden ahiret hepimiz için pişmanlık. Kafirler için büyük pişmanlık. Müslüman içinde küçük pişmanlık. Neyin pişmanlığı? Keşke hadisler var. Subhanallah demek cennette bir ağaç diker insana diyor. Cennette koca bir bahçenin içerisinde bir ağaç. Bir daha subhanallah ikinci bir ağaç. Üçüncü bir ağaç. Koca bir bostan olur insana. Öyle mi? Yani ahirette pişman olmamak için bugün dilimizi Allah'ın zikriyle Allah'ı tenzih etmek Allah'ı subhanahu ve teala'yı övmek ile meşgul etmemiz lazım. O yüzden bu alim kitabını bu satırlarla hep Allah'ı övmek ile doldurmuştur. Allah hakkıyla kendini tesbih eden, tenzih eden kullarına 2 hmm. 69. sorumluluk mu? 70. 70. 70. Arkada iki sorumluluk kaldı. Bir çevirelim. Evet. Tamam. Burada kalalım inşallah. Bir dahaki derse de buradan devam ederiz. İnşallah sözlerimizde bir güzellik varsa Allah verirsenin sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa nefsin ve şeytanımdandır. Ve ahiri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden